Bölüm 267. Dini bir fayda olmaksızın ölülere sövmenin yasak oluşu. Hadis 1566. Ayşe'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman ölülere sövmeyin, ayıplarını söylemeyin. Çünkü onlar, ahirete götürdükleri iyi veya fena amellerinin sonuçlarıyla baş başadırlar.